Merhaba zamansız köşesindeyiz Açık Dergi'nin bugün bir tartışmayla programımıza devam edeceğiz Kocaeli Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınma konusu söz konusu bir süredir Aslında 10 Haziran'da başlayan bir süreç bugün bir konuğumuz var ee, ...Güzel Sanatlar Fakültesi'nden, resim bölümünden e, Dilara Özgül. Merhaba Dilara. Merhaba. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hereke'den geldin sanırım. Evet, Hereke'den geldim. Bölüm Hereke'de çünkü. Evet. Ee, aslında kısaca bir eğer de, geçmişten bahsedersek, ne olduğuna bahsedersek... E, ...10 Haziran'da bölümün taşınacağına dair, e, iki bölümün ayrılacağına dair bir duyuru oldu bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, bunun akabinde e, bir öğrenciler arasında bir inisiyatif kurulup bu olaya dair bir e, protesto dizisi gerçekleştirildi. Ve aslında 20 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Ee, i̇ki bölüm kalıyor bildiğim kadarıyla sahne sanatları ve heykel bölümü ama bazı bölümlerde gidiyor. Ne evet. ee, oldu ya hakikaten yani nedir olup biten biraz anlatır mısın? Ee, o Haziran'da aldığımız e, haber resmi açıklama dahilinde sitede okulumuzun sitesinde olan haber ee, sahne sanatları ve heykel bölümünün harekete kalacağı diğer geri kalan 5 bölümünde Anıt Park'a taşınacağı durumunda ee, haberi alır almaz toplandık yani anlayamadık bizde nasıl olduğunu bir araya geldik 15-20 kişi ve hemen planlamalar başladı böyle bir şeyin hani mümkün olmaması böyle bir şeyin fakültemizin bölünmemesi adına birden böyle bilinçlendik bizde daha öncesinde hani birlik olamayan bir fakülteydik zaten şaşırtıcı oldu ve hemen Pazartesi günü Reşat Hoca ile dekanımız Reşat Başarla bir görüşme ayarlandı sadece temsilciler katılacaktı bölümlerden her bölümden bir temsilci katılacaktı bu toplantıyı ama Reşat Hoca hepiniz gelin içeride konferans salonunda bütün hocalar da gelsin hep beraber konuşalım dedi hep beraber girildi bir tartışma ortamı oldu orada gergin bir ortam oldu hocalarla alakalı kendi aralarında önce bir tartıştılar bölüm başkanları ve dekanımız hani biz derdimizi pek anlatamadık orada zaten yani istediğimize ulaşamadık ondan sonra eylem planları başladı yani, aslında bir bildiri yayınladınız o bildirde de yani bölümlerin ayrılmaması üzerine bir bildiriydi evet ee, Peki burada hani bu ayrıl, ayrılma konusunda hani sizin tepkinizin özünde neler var? Yani hani e, hereke küçük bir yer bildiğim kadarıyla e, ve aslında imkanları daha büyük olan bir yere geçiyorsunuz. Evet. E, daha doğrusu bazı bölümler geçiyor. Hani buradaki öğrenciler arasında doğan inisiyatifin ya da e, bu tartışmada taraf olmanın nedenini biraz açıklayabilir misin? Ee, sebebi şudur, ee, Güzel Sanatlar Fakültesi her zaman hani, kolektif çalışan e, bir gruptur. Biz özellikle küçük bir fakülte olduğumuz için hani, normalinde kapasitemiz 650 öğrenci varken katılım gösteren, hani, okula devam eden 300-350 civarında öğrencidir. Bütün bölümler birbirinden etkileşerek iş yapar. Yani biz cidden böyle hani kısıtlı şartlarda çalışıyoruz zaten. Kendi imkanlarımızı kendimiz yaratıyoruz. Atıyorum biz sahne sanatları, bu örneği sürekli veriyoruz zaten. Sahne sanatlarının oyunu, e, fotoğraf... Fotoğraf bölümünden arkadaşım. O oyunu fotoğraflar, videolar. Ee, kendi içlerinde zaten kolektif çalışmaları var. Resim bölümü tasarımda yardımcı olur. Heykel bölümü yine aynı şekilde. Hani Sürekli iç içeyiz ve sahne sanatlarının örneğin e, seyircisi yine bizden oluşur. Çünkü her ekede bu tarz e, oyunlara vesaire bu tarz şeylere katılım gösteren yoktur. Sergilere katılım gösteren bir halk yoktur. E, bu yüzden biz sanatın cidden kolektif iç iç olması düşüncesindeyiz. Hani en önce ilk söylediğimiz şey budur. Onun haricinde herekede kalınması, diğer iki bölümün herekede bırakılması yani büyük bir yanlış bize göre. Artı hani orada kalacak olan kişi toplamda 140 kişidir. 140-150 civarında kişi kalacak. Geri kalanlar taşınacak ve o orada kalan arkadaşlarımızın cidden zor durumda kalacağını da çok iyi biliyoruz. Yani biz iç içeyken beraberken hani kimin evi, Hangi sokaktadır biliriz. Sereke'yi bir bilseniz hani küçücük bir yerdir. Hangi sokaktadır biliriz. Gece gezmek bile hani bazen korkutucu olabiliyor. Güvenlik problemlerinden dolayı. O sokaktan geçeriz. Hani bir problem olduğunda onun evine gideriz. Ya da bir hani böyle iç içe yaşayan insanlarız. Ee, şey aslında dediğin çok haklı yani. Hani bir yerde öğrencilerin bir arada eğitim almak istedikleri istemeleri çok gayet normal. Mesela sen ikinci sınıf öğrencisin. Bu taşımlı durumu söz konusu olursa. Ee, belki bir dönem arkadaşlarını arkanda bırakıp belli olmayan bir süre sonra e, onlara kavuşacaksın ve aslında hani bahsettiğim gibi beraber öğrenme sürecinde e, bir senenin bir de çok büyük bir anlamı oluyor. Evet. E, peki e, buradaki yani size e, vadirden imkanlar nasıl? Mesela diğer tarafta ola, olacak olanlar ne? Ne yani hani bu diğer bölümde taşınacağınız yerde ne olacak? Taşınacağımız yer merkezi yol ortasında bir yerleşke anıt park yerleşkesi. Yani e, seramik bölümüne iki kat vaat edildi. Normalinde ilk plan heykel bölümü de gidiyordu. İlk planda zaten her şey hani bütün bölümler taşınıyordu. Biz zaten dört aydır bu sürecin hani farkındayız. Hocalarımızdan hiçbir şekilde resmi açıklama gelmedi. Problem bu oldu. Yani sürekli bir hocamız geliyor diyor ki taşınıyoruz. Bir hocamız geliyor diyor taşınmıyoruz. Abi birisi geliyor seramik burada kalacak. Hani biz artık bu hengamedeydik zaten. En son hani son dönemde bir resmi açıklama geldi. Ve ım, oradaki hani şartlar ilk başta bütün bölümlerin gitmesi üzerineydi. Son anda gitmemesi, iki bölümün bırakılması konusu oldu. Ee, seramik bölümüne iki kat veriliyor. Bir buçuk kat aslında. Ee, restorasyon bölümü diye hiç öğrenci almamış ve bu sene de almayacak olan bir bölüm var. Yarısı ona veriliyor diye düşünülüyor. Ee, resim bölümüne bir kat. Fotoğraf ve grafik bölümü iki kat, şey, bir kat da sığdırılıyor. Yani yarım yarım paylaşıyorlar. Ve cidden bina, bina eski bir hastane binası... Pek hoş bir bina denemez Hani şartlarımız orada Pek hoş olmayacak Müzik bölümü de ayrıca konservatuarla iç içe olacak orada Konservatuar orada kurulu bir düzeni var zaten Oraya bir katta müzik bölümü kurulacak Peki ama herekeye göre En azından hani daha e, Merkezi bir yerde olacaksınız Sanırım bunu e, Bölüm e, öğrencileri yani bütün bölümlerden gelen olarak Öğrencilerin niyeti de aslında Merkezi bir yerde olmak Diye düşünüyorum Doğru yani mu? bizim için tek avantajı zaten o olur. Hani taşınmamızın tek avantajı budur. Merkezi olmak cidden bütün bölümler için faydalıdır. Hani biz harekede çok kendimizi izole ettik. Hani kendi aramızda sürekli dediğim gibi işler çıkartıyoruz. Bu yüzden de aslında hani taşınmanın, taşınmamanın değil derdimiz onu da söyledik. Hani bütünlüğümüz sağlansın. Merkezde olursak da bir şeyler yapacağız. Hani biz herekede kaldığımızda da bir şeyler yapıyoruz. Bu kısa zaman diliminde de yani onundan sonra da aslında bir yandan yine Facebook üzerinden ve sosyal medya üzerinden aslında bir araya geldiğinizi söyleyebiliriz. Ve aslında birçok protesto dizisine de imza attınız bu süreç içerisinde. Mesela benim hatırladığım bir yere yatma eylemi vardı. Evet o ee, ilk eylemimizin içerisinde yer alan bir ufak Bu eylemdir. eylemlerden biraz bahseder misin? Neler yaptınız? Anlatayım. Çarşamba günü, pazartesi günü toplantıdan sonra çarşamba günü planladık. Büyük eylem zaten. Zaten ilk eylemimizdir. Biz hani Güzel Sanatlar Fakültesi'yiz madem buna yakışan bir şey yapmak istedik ve şenlik tadında bir eylem olsun. Hatta eylem bile demedik ki hani dediğimiz gibi apolitik gruplarımız var hani bu tarzda düşünen insanlar var ve yanlış anlaşılmasın yani. Planladık çarşamba günü saat 1'de başladı eylemimiz müzik eşliğinde şenlik eşliğinde tiyatro grubu tiyatro gösterilerini yaptı resim bölümü sergilerini çıkarttı resim seramik e, heykel Hani getirebildiği bütün sergilerini getirdiler ufak tefek işlerini Biz bahçemizde sergiledik bunları <gülüyor> e, iki tane şarkımız var işte o, onlar söylendi genel olarak onlarcinde Erda Erdal ol e, öyle bir müzisyen geldi o da konser verdi ufak bir konser Hani bu tarzı bir elem oldu sloganlarımız atıldı hocalarımız çok az dinlediler bizi orada hani beş dakika durup gittiler. Peki, e, internetten de paylaştığınız videolar var ve aslında e, bu uzun süredir benim e, yani Yıldız'ın Yıldız belki e, taşınma olayında yine buna benzer bir öğrenciler, öğrenciler üzerinden bir e, e, eylem dizisi ortaya çıkmıştı belki. Bunun üzerinden hani uzun süredir böyle bir yani güzel saatler içerisinden gelen herhangi bir ses duymuyorduk. Evet. E, ...bu anlamda aslında değişik bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Bir de kısa süre içerisinde e, inisiyatif al, almanız da çok ilginç. Ve e, bu süreçte aslında e, öğrenciler arasında başka bir şey kurulmuş gibi. Yani onu nasıl değerlendirilsin? Aslında hani bu, bu olayla birlikte daha mı yakınlaştınız... ...ya da daha mı bir öğrencilik e, olayına daha mı adapte oldunuz? Nasıl oldu? Kesinlikle oldun? öyle oldu. Biz hani daha öncesinde... Birbirimizi cidden tanımayan insanlardık hani hiç selamlaşmadığımız hatta birbirimizin arkasından konuşan hani böyle bir dedikodu kazanı zaten hep vardır okullarda o tarz insanlardık ve birdenbire hani birlik olmamız gerektiğini çok kısa bir sürede e, idrak edip hemen e, eyleme geçtik ve bu bizi cidden yakınlaştırdı şu anda hani kopamaz hale geldik ve biz zaten eylemlerimizi daha bitirmeyeceğiz sonuç alana kadar da sonlandırmayacağız bundan sonrası için çok güzel planlarımız var bir de hani fark ettik ki birlik olabiliyormuşuz. Bazı şeyleri değiştirebileceğimize ya da bazı şeyleri güzelleştirebileceğimize inanıyoruz. Hani bu birlikten doğan bir şey bu. E, gitsek de kalsak da hani dergiler çıkartabiliriz beraber yine hani bu tarz hak savunmaları yapabiliriz bu, bu şekilde büyüteceğiz biz bu işi bu durumdayız. Yani. Peki okuldaki e, yani çevreden daha doğrusu Ereke'deki çevreden veya okuldaki hocalarınızdan nasıl bir tepki aldınız veya hani bu olayı bahsettiniz veya bu olayı sunduğunuz bu olaya da iletişim kurduğunuz insanlardan nasıl tepkiler aldınız yani nasıl gidiyor sürecin en azından şu anki durumu ne, ne durumda? Sürecin şu anki durumu arada yaptığımız birçok eylem sonucunda aslında sürekli böyle değişen bir durumu var. Ee, aradaki isterseniz eylemleri de anlatayım ben. Olur. Ee, çarşamba günkü eylemden sonra biz devam ettik eylemlerimizi. Okulda sloganlar attık. Ee, en önemli eylemlerimizden bir tanesi de dekanlık binasının üç girişi vardır. Biz tek bir girişine bütün işlerimizi yere yapıştırdık. Ve e, basıp da geçmek isteyen hocalarımız üzerinden basarak geçtiler. ...acımadan geçtiler... Ee, ...halbuki diğer girişlerden geçilebilir... ...bir durumdaydı yani... ...bu ikinci eylemimizdir, büyük eylemimiz... Ee, ...pazar eylemimiz var... ...biz sanat eserlerimizi alıp pazara çıkıp... ...hereke pazarında... E, ...domates erik karşılığında... ...sanat eserlerimizi sattık... Ee, ...bu ses getirdi zaten en çok... ...özellikle medya üzerinde böyle bir şey... ...kurulmuş oldu... ...onun haricinde... E, ...yine önemlilerden bahsediyorum... ...dün çok büyük bir gündü bizim için... Daha önce katıldığımız e, ucube suretler örgütlenmesinden e, bize geri dönüldü ve hani Heykel Tıraşlar Derneği ve işte Mehmet Aksoy eşliğinde geldiler fakültemize. Heykel bölümünde onları ağırladık. Öncelikle biz kendimiz bir söyleşi yaptık. Kendi aramızda konuştuk, durumu anlattık, özetledik. Her çok beğendiler bir kere hani öyle de bir durum var. Daha sonra Mehmet Aksoy eşliğinde hani dekanımızla görüşmek istediler. Biz temsilci de alarak ama öğrencilerle beraber bir görüşme istediler. Gittik, e, dekanımız bizi istemedi temsilcileri ilk başta. Onlar konuştular bir iki saat sonra biz de alındık falan. E, sonuca ulaşabildik mi? Hayır hala ulaşamadık. Yani dekanımızdan çıkan bir şey yok. Hani e, tamam ben bu iki bölümü de alacağım doğru haklısınız hani bu tarzda bir şey yok, bir söylemi yok. Hatta bizden dün rica etmiştir kendisi. Hani son artık son raddede lütfen bu eylemleriniz artık son verin ricasında bulundu ama bizi son vermeyeceğiz sonuç alana kadar devam edeceğimizi söyledik dün büyük bir gündü ama yine de yani çünkü her hani gittiğimiz yerdeki şartlar da belli hani hiçbir bölüm o kadar mutlu mesut olmayacak belki ama sonuçta beraber olmak bizim problemimiz herekede kalacaksak beraber kalalım hani biz madem yasette, oranın beraber gideyim. evet madem oranın tadilatı tamamlanabilir mesela örneğin böyle bir imkan var Hani bir sene o tadilat tamamlanabilir. Bizim dekanımız diyor ki ben o binaları kaybederim. Hani bu sene gitmezsek sizi götürmezsem o binaları kaybederim. Hani bir nevi de heykel ve sahne sanatları her rehin bırakılmış gibi bir durum olacak. Peki sosyal ağlar üzerinden size nasıl ulaşabilirler yaptığınız şeyleri şu anda? Ee, Facebook üzerinden Kıvılcım sayfamız var. Oradan ulaşabilirler ve yarın açılacak olan web sitemiz var. Büyümeyençocuklar.com Oradan ulaşabilirler bize. Biz her şeyimizi, fotoğraflarımızı orada sergiliyoruz. Videolar, fotoğraflar. Gerçekten benim izlediğim videolar çok ilginç. Yani baya baya baya aslında kamusal alanına da iç içe girmiş böyle bir protestolar dizisi var. Hı hı. Aslında yani bütün bu süreç bana şeyi e, düşündürdü. Hani orada olan bir... E, bir yer var, bir okul var ama onun orada olduğunu ne yazık ki oranın taşınma süreciyle ilgili bir durumdan dolayı öğreniyoruz. Yine belki oradaki öğrenciler oranın taşınma süreci girdikten sonra bir anda beraber okudukları diğer öğrencilere abi sen de burada okuyorsun deyip hani, gel beraber birlik olalım diyor. Ve aslında bu yine bu durumdan bir anda insanlar heykeyi duymuş oluyor. İnsanlar sizin farkınıza varmış oluyor. Evet. Bu anlamda aslında çok ilginç bir durum. Ve ne getirecek gerçekten e, zamanla görmek gerekiyor. Ama gösterdiğiniz dayanışma için gerçekten çok... E, ben kendi adıma mutlu oldum. Bilmiyorum niye. E, ve e, umarım mücadeleniz devam eder. Sen Umarız de geldiğin için olur. çok teşekkür ederim. Çünkü zamanımızın sonuna ederim. geldik. E, umarım güzel sonuçları alırız sizden. Umarız diyelim. biz de öyle umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Zamansız...